Festival günlükleri down down festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar Hazırlayan ve sunanlar Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileyen. festival günlüklerinden herkese merhaba. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenileyen. Ee, bugün festival günlüklerindeki konumuz Rakverter ama ona geçmeden önce Pap ve e, Rakansan yeni isimler açıkladı. Biraz onlardan istersen bahsedip ondan sonra devam edelim. Evet evet. Ee, Pakılpap, Hollanda'nın dünya çapındaki festivali 20-22 Ağustos'ta gerçekleşiyor bu sene. Ee, daha önce bir line-up açıklamışlardı ama <gülüyor> şimdi yeni isimler açıkladılar. Tyler and the Creator, Wright, Dejogd, uh, Twenty One Pilots ve birçok daha isim. Pop 2015'te olacak. Bunun detaylarını dinleyenler festivalgünlükleri.com sitemizden haberler bölümünden bulabilirler. Evet, Kira bu arada çok iyi bir tercih etmemiş. Tercih olmuş bana göre. Hmm. Benim sevdiğim isimlerden biridir. Daha önce de Above Beyond, Adam Old Oldlow, Bastil, Linking Park, Major Lazer, rudimental gibi e, isimler açıklamışlardı. Bu yıl Pakılpap'ın da biraz değişik bir line-up oldu. Ee, evet, çok he headliner üzerine değil de önce. daha e, şey isimlerle. Bizim Türkiye'de de biraz öyle bir durum var. Yani e, headliner yok festivallerimizde şu an baktım. Ya yani Alt şey biraz belki e, durumu kurtarabilir ama yani One Love olsun, diğer festival olsun bir headliner'ı göremedik. Zaten dünyada aslında festivaller headliner aslında üzerine kuruluyor <gülüyor> line Yani artık. Son dönemlerde evet artık öyle oldu. Artık öyle oldu. Yani Robbie Williams işte açıklandı. Foo Fighters, Mios, Interpol bu tarz isimler. Ama Foo Fighters gerçi biraz zor. Çünkü Ağustos'tan sonra. <gülüyor> Ağustos'ta da <hatta> Amerika'da olacaklar. <gülüyor> Ama diğer ben mesela bir kasıbıyım veya yani Interpol. Türkiye'ye gelir diye bekliyordum. Açıkçası o biraz ıı, Türkiye açısından hayal kırıklığı oldu ama Avrupa'da izleyeceğiz artık. Headliner'lı festivaller dileğimizde. <gülüyor> Ülkemizdeki festivallerde. Evet. Ee, bu arada Pakılpap'tan haberler bunlar. Ee, Rakansa'nın e, açıkladığı yeni isimler var. <gülüyor> ee, Stereoponics'i açıkladılar. Years and Years vardı. park Courts var. Evet. Hmm. Ee, Jakobard. Glass Animals benim çok dikkatimi çeken isim. Yani Kadavar var. Hı hı. Ayrıca e, yeni yetenekleri de keşif sahneleri var. Orada da e, bilmediğimiz ama çok merak ettiğimiz isimler. Evet. Olacak. Yani orada şöyle açıklamışlar e, Rakansan, işte e, Avansan diye bir e, rak sahnesi e, yanlış hatır, anlam anlamadıysak ve yeni keşif, özellikle evet. yeni keşif rock grupları. Ziketiki rock sahnesi, Ziketiki rock sahnesi biraz Hı -hı. keşifin de üstüne çıkıyor ama Hı -hı. A, ki biraz tam bir keşif. Sahnesi Ve olmuş. özellikle onlar onu rakla sınırlamışlar Hı -hı. anladığımız kadarıyla. Ee, aslında festivallerin böyle yeni keşif e, misyonları var. Zaten Hı -hı. esas çıkış noktaları o. Bu ilk programda da bahsetmiştik. Evet. E, ama günümüzde baktığımız zaman hani yeni isimlere, yeni yeteneklere... Küçük e, bir sahne. Küçük bir sahne Aynen. veren çok da fazla festival yok genel olarak e, en azından. Her e, festivalin var ama tabii bu kadar e, küçüklere yer verilen... Yok. Yani. Mesela e, Hamburg'da Rapper Ban var. E, Rapper Ban'ı bu sene göreceğiz ve e, Rapper Ban'da tamamen yeni keşifler üzerine kurulu bir festival. O, o anlamda da sabırsızlıkla çektiğimiz bir festival. <gülüyor> evet şimdi e, bugünkü konumuzdan bahsedelim ve Rakverter diyoruz hı hı. E, ama rakverter olarak da telaffuz ediliyor. Hatta onun hoş bir hikayesi var. <gülüyor> Sen bahset istiyorsun. Ya o onunla. biraz yani normal herkes hepimiz daha doğrusu verter diyebiliyoruz ama hmm, rakvertere Noel geligarı çıktığı zaman işte rakverter hmm, diye telaffuz edince o biraz kalmaz yani kalmış yani o Noel biraz telaffuz babası <gülüyor> olmuş festivalin hı hı. diyebilirim. Hı hı. Ee, o zaman biz Rock Verter ama <gülüyor> Verşeter de denilebilir. Ee, evet. isim babası olarak Noel Yelker'den. Şimdi Belçika'da yapılıyor. Uh -huh. ee, ben biraz kısaca bahsedeyim. Belçika'da 1974 yılından beri yapılıyor. Yani baktığımız zaman e, oldukça eski bir festival. E, dünyanın en iyi festivali seçilmiş e, ILMC'de. Ee, uluslararası canlı müzik konferansında ve Belçika'da e, Belçika zaten Hap kadar bir ülke, <gülüyor> Brüksel tabii ki e, başkenti. E, Brüksel aslında 30 kilometre falan uzaklıkta. Ama baktığımız zaman gene kırsal alanda, hani şehir içi bir festival <gülüyor> değil. E, Lojvene yakın. Lojvene yakın. Lojven neresi dersek e, Brüksel'e yakın e, yine 15 dakika, 15 kilometre uzaklıkta bir şehir, bir şehir, bir kent e, ve Lojvene aslında bir ne kadar bir mesafe, 15 dakikalık bir e, mesafe. Selçuk ile 15. Çekika. Arabayla tabii yine aynı sürelerden hatta daha da bir kısa. Evet. Yani dolayısıyla rakvertere gidecek olanların Neuven'de <gülüyor> konaklaması. Tabii Rockverter'e gidecek olanların yani bilet almış olanlar için bunu diyebiliriz. Çünkü Rockverter'in şu an biletleri tükendi. <gülüyor> Bu festival her yıl çok iyi bir program çıkarıyor. Yani line-up takıntınız varsa ben hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Benim için festival Line Up büyük isimler diyorsanız hı hı. en doğru festival şu an Rockwerter ve Glastonbury'den bile daha büyükler. Hı hı. Son yıllar. Yani Glastonbury benim kişisel görüşüm tabii bu. Yani fikirler ya değişebilir. Line Glastonbury benim çünkü 2011 hakikaten inanılmaz bir yıldı. Coldplay'ler, U2'lar, Morrissey'ler birçok çok, çok ismi çıktı. Ve ondan sonra 2012, 2013, 2014 bana aynı keyfi vermedi Galatasaray'ın bölüde. Yani çok sönük kaldı ama Rock Verter öyle değil. Rock çok iyi bir line-up çıkarıyor. Bu yılda yani girecek olursak. Hı -hı. Yani 10 tane festival çıkarırsınız Rock Verter'de. Rock Verter o zaman line-up dersi verdi Hı -hı. aslında bence bu sene bütün şeylere. Tabii şeyleri. ki de. Ya yani line-up yani. Foo Fighters'ın... Foo Fighters avantajını Rock, Werther'le Pink Pop gördü bu sene. Çünkü dediğim gibi Foo Fighters Avustos Amerika turnesi olacağı için o dönemdeki Hı -hı. festivaller Foo Fighters'ı kapamadılar. Gelecek yıl artık o festivallerde görebiliriz. Belki bir umut Türkiye'ye de <gülüyor> gelebilirler. <gülüyor> Belki bizi dinleyen organizatörleri seslenelim artık getirsinler bu grubu diyeyim. Evet. E, tabii e, büyük grupların ...şeyde olması, turnede olması hı hı. dolayısıyla mesela Ağustos'a kadar, Ağustos'tan sonraki festivallerde hı hı. gene göremiyoruz onları. Ağustos'a ya yani tabii öyle çok Avrupa'da büyük çaplı bir festival kalmıyor, kalmıyor Ağustos'tan sonra. Yani e Eylül'den itibaren, Ekim'den itibaren festivalde biraz daha e Rıprıban gibi keşif festivalleri olabiliyor... Asıl en büyük festivaller tabii ki de yazın olduğu için gelecek yılki Avrupa için. Avrupa festivallerine görme ihtimalimiz olabilir. Evet. Ee, rock Verter'in line-up'ına detaylı olarak Hı -hı. daha sonra gireceğiz ama... E, ...festival bilgileri vermeye devam edelim. Ee, rak müziğin ağırlıklı olduğu bir festival olarak aslında anılıyor. Hı -hı. Tabii günümüzde bu biraz değişti. Ee, öyle değil mi? Yani, yani bu sorun biraz... Hani adının şey... içinde rak var sonuçta. Yani tabii ki bir yıllarca, eğilim var o tarafa. Yıllarca biz bunu... E... Rakın kok festivalinde yaşadık. Yani rak olduğu için herkes metal gruplarını böyle rak gruplarını bekliyor ama ya zaten yani yine kişisel düşüncem zaten artık bitti demeyeyim ama rak müzik artık çok adından konuşulur bir tarz değil artık şu an. Daha füzyonlaştı yani, yani rockın içine başka öğeler de giriyor. Folk rock, yerirdi. indie rock, pop rock bu tarza daha çok Hı -hı. bir. Jazz rock hatta evet, hatta çok efsanesinler de artık bunu yapmaya başladılar yani eski tarzlarından çok uzaklaştılar hatta biraz elektronik katıldı tarzının içine. Hı -hı. Böyle algılamamak gerekiyor zaten bir de rock olmasının isminin rock olması hiçbir zaman rock festivali anlamına gelmedi. A tabii Hı -hı. rock verter biraz daha şey ama bir rock emren değil. Rock and ring biraz daha konsepti daha farklı, daha hmm. bir daha rak rak. <gülüyor> evet, daha bir sert festival. Evet, yani evet. rock verter o tarzda o tarzda değil. değil. Evet, dolayısıyla gidecek olanlar <gülüyor> hani sıfır rock müzik beklemesinler. Rock verter artık ıı, oldukça geniş bir yelpazede bir, bir line-up sunuyor. E, festivalin tarihi her <gülüyor> yıl Haziran sonu, e, <gülüyor> Temmuz başı gibi. Ve Perşembe'den Pazar'a kadar yani Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar 4 günlük bir festival. Aslında hiç de kısa değil hani baktığımız evet. zaman. Bir get var 7 gün zaten evet. onu kimse geçemez. Ee, ama 4 günlük bir festival ve festival alanında e, kamp yapma olanağı mevcut tabii ki kırsalda olduğu için. E, nispeten kırsalda olduğu için. E, normal kamp veya e, XL kamp, kamping dedikleri Hı -hı. iki farklı kamp seçeneği mevcut. E, Avrupa'nın her yerinden Rakverter'e... E, Katılımcılar geliyor tabii ki. Yine çoğunluk Hollanda olmak üzere. Evet, Belçika da. Ya Hollandalıların durumu nedir? <gülüyor> Hollandalılar. <gülüyor> ya, İngilizleri artık Hollandalılar solladı. Benim düşüncemiz işte, Zigete, onun bin kişi gelmesi. Belçika zaten Hollanda'ya çok yakın. Yarı yarıya yani geçiyor. Belçikalıdan çok hatta Hollandalı bile karşılaşıyorsunuz festival alanında. Yani Hollanda çok. Im, sağlam ilerledi müzik açısından hı hı. ilgi gençlerin çok büyük ilgisi var ee, bunun haricinde çok iyi isimler çıkmaya başladı Hollanda'dan ya yani ben son 2011'den beri... Hollanda'dan çıkan isimleri takip ettikçe çok büyük keyif almaya başladım ve kültüre müthiş bir şeyleri var ee, evet. sanansa sana, müzik başta olmak <gülüyor> üzere yani ülkemizde de görüyoruz ülkemizde de Hollanda işte konsolusu vesaire Hı -hı. müthiş bir destek yapıyor evet. oradan gelen işte e, küratörlerinden müzisyenlerinden Hı -hı. hani diğer sanat dallarına kadar müthiş bir destekleri var e, dolayısıyla insanın <gülüyor> Hollandalı olası geliyor şeyde e, Belçika da durum farklı değil yani zikete işte adım başı Hollandalıya rastlıyorsanız bilin ki Rakverterde de yine Hollandalılarla birlikte festival izleyeceksiniz. Rakvar terli ilgili verebileceğimiz en şey en tüyo kıvamında bilgilerden biri de seyircinin çok şey bir terbiyeli bir seyirci olduğu <Gülüyor> kesinlikle festival alanında bir ezilme bir şey yaşamıyorsunuz. En arkalardan öne rahatça geçebiliyorsunuz. Böyle çünkü mesela geçen yıl 150 bin kişi katılmış Rakvertere. Bu inanılmaz bir sayı. Zigette bu sayı tabii... Yani 2-3 katı. 2-3 katı. Ama oranladığımız zaman hani Zigette'i bir, bir tarafa koyup Hı -hı. en büyük festivallerden biri Avrupa'da. Biletlerle ilgili senin bir notun vardı. Yani hani biletlerle ilgili... E ...festival biletleri çok uzun zaman önceki. ...aslında bu sadece rock için değil... ...bütün festivaller için geçerli... ...yani zilgetin de biletleri Kasım gibi çıkıyor... Hı hı. ...çünkü festival bittikten hemen sonra... ...yani bir ay içerisinde... ...yeni tarihler hatta bir hafta içerisinde bile... ...açıklanabiliyor bazen... ...yeni tarihler açıklanıyor... Hı hı. ...ve festival biletinizi... ...çok çok önceden almanız gerekir... ...yani bu... ...Türkiye'de bir festivale gitmek... ...veyahut da başka festivallere... ...gitmek gibi değil... ...çünkü... Dünya çapında çok hızlı soldat olan festivaller bir Glastonbury, diğeri de Rockverter çok hızlı bir şekilde. Glastonbury'ye tabii kimseye yetişemez. 15-20 dakika içerisinde bütün biletler. O inanılmaz bir şey. Evet, o online tükeniyor. olarak kitleniyor her hı hı. şey. E, dolayısıyla tavsiyemiz... Çok çok önceden plan yapıp, yani mesela bu yıl işte bizim dinleyicilerimiz için söyleyebileceğim, gelecek yılın planını yapıp, Öyle biletlerini alıp hı hı. hatta otellerine kadar almalarını tavsiye ederim. Çünkü işte biz bu yıl gideceğiz ve son odayı alabildik. Bizden sonra kimse bilet alamadı. Oteller de full Çünkü o dönem açıklandıktan itibaren herkes hı hı. evlerini kiralıyor. Otellerini tutuyorlar, yani... kamp Yapmayanlar için tabi bunları söylüyoruz. Evet kamp yapanlar için geçerli değil ama kamp yapmayan <gülüyor> zaten hani yerleşim yerleri oldukça <gülüyor> ufak ve sayılı hani baktığınız zaman hostel, otel <gülüyor> vesaire ev, evler bile biz bir ev sitesinden bakmıştık. Onlar bile e, çok çabuk tükenmiş ya da evet. festival alanına yakın bulamıyorsunuz. Hı -hı. O zaman da merkezde kalmamanın bir anlamı kalmıyor. Merkez tabii hem mesafe olarak daha uzak Hı -hı. hem de şey. Dolayısıyla festivale gideceklerse line-up'u kesinlikle bekleme durumları yok. Zaten Özellikle Rock Party için. Ya, artık üçüncü program. Yani üçüncü programda hala aynı şeyi söyleyeceğim. Bizdeki en büyük sıkıntı bu. Yani... Geçen yıl Irak'ın kokta oldu, bu yıl One Love'da oldu. One Love iki tane isim açıkladılar. Yani çok bazı insanlar işte iki tane isim açıklandı. Neyini bilet alacağız? Niye alalım? Yani o mantık işte Avrupa'da yok. Şimdi yani eleştirilere de çok katılamıyorum. Çünkü işte rakverter gücü, büyüklüğü ortada işte ne bileyim Ziget'in Glasyon'un büyüklüğü ortada alınır. Yani Vanlar Rak'ın kok ne tarzına yapıldı. O çok, çok acımasız eleştiriler. Shield'dır ülkemiz. Öne gelen festivallerinden. çok çok iyi isimler getirdiler bugüne kadar? Yani Aynen. Herkesi memnun etmen mümkün değil. Bunu Ziget de herkesi memnun edemiyor. Ee, rakverter de herkese Memnun edemiyor. Hiçbir festivalle memnun etme durumu yok. Çünkü çok farklı müzik tarzını seven insanlar var. Çok bir de işin için de çok bilmeden de farklı. hemen eleştiren insanlar var. Çünkü grupların kaşeleri var. Birçok noktalar var. Bunları çok ilerleyen artık günlerde, aylarda daha detaylı gireriz. Ama bir de böyle işin bu tarafları var. Her festivalle çünkü kapasite şimdi Ziget'e evet çok büyük isimler çıkıyor. Ziget'in 400 bin katılımcısı var. Yani bizim ülkemizde 400 bin katılımcılı bir festival. Evet. Yani alan bile olsa 400 bin katılımcı bir festival görür müyüz? Kaç gördük şimdiye kadar? 30 bin? Rock'n'Kog bir sold out oldu 2013'te. Ziget'in yabancı isimlerini yaptığı festivalle Onun dışında ben çok fazla atılamıyorum. Yine Rock'n'Kog olabilir. 2005 The Cure of Spring falan geldiği yıl olabilir. Ee, Radar Live vardı. Çok iyi bir festivaldi. Hem sahilde, plajda hem de inanılmaz dört gün boyunca çok e, yaymışlardı. indi günü olmuş, şu merle ben çıktığı gün olmuştu. Hı hı. Yani ama bizim ülkemizde festival kültürü hala, yani fikrim değişmiyor, hala oturmadı. Yani hı hı. bizde hala insanlar festival kültürüne Alışamadılar. Hı -hı. Ne kadar yaparsak ne kadar alışılır hı -hı. bilmiyorum. Çünkü artık 15 yıl oldu. 2000'li her şey başladı. Evet, Hatta aynen. daha da fazla. Yani JB Elektronik Festival'lar falan yani, e vardı. Hı -hı. Ee, günümüze kadar baya bir festival oldu. O zaman festivalleri güvenelim. Hı -hı. Ülkemizde de sevdiğimiz, büyük hı -hı. çabayla, büyük emeklerle yapılan gerçekten hani e şey festivaller var. Dolayısıyla Bunlara da güvenmemiz gerekiyor. Lineupları açıklanmasa bile önceden bu biletlerin alınması gerekiyor. Evet, Rock Werchter o zaman Avrupa festivalleri içerisinde, Glastonbury ve Pink Popla birlikte en iyi lineup oluşturan festivaldir diyebilir miyiz? Ve İngilizki üç festivali yani Woodstock, Glastonbury, Pink Pop Rock Werchter şeklinde. Ve hatta lineup konusundaki bu ünü nedeniyle. <gülüyor> Avrupa sınırlarını da aşmış durumda yani her evet. sene bütün dünyadaki festivaller rakverteri izliyor ona bakıyorlar <gülüyor> al bakalım bu sene ne var. Şimdi bu seneki line up'a gireceğiz ama ondan önce şeyden biraz bahsetmek istiyorum diğer festivallerle arasındaki etkinlik farklarından. ...sahne sayısı... ...üç... ...Rocvarter'in... <Gülüyor> ...ve bu sahnelerden iki tanesi de... ...birbirine çok yakın. Evet, Bir tek ana sahne biraz... ...uzakta kalıyor diyebiliyorum ben. <Gülüyor> Ziget ve Glastonbury gibi... ...alternatif çok... ...bir şeyleri yok. Yani sirk, tiyatro, sinema... ...ve çeşitli aktivitesel... ...durumları yok. Sadece dediğim gibi tam bir line up ve müzik festivali hı -hı, sence hı. dolayısıyla hani festival deneyimi gerçekten müzik üzerine kurulu <gülüyor> bir festival hani başka festivallerdeki gibi işte balonlar köpükler yani mutlaka kendi içlerinde ufak bir şeyler oluyordur ama temel olarak line up üzerine kurulu <gülüyor> bir festival evet bu kadar line up demişken bu sene tabi biletler tükendiği için evet. maalesef Artık seneye kararınızı vermeniz gerekiyor. Dediğim gibi her yıl bakabilirler. Bizim sayfamızda da bilgiler var çıkan isimlerle ilgili. Hı. Bunun haricinde Rockferter'in tarihçesine bakıp da araştırabilirler. Yani her yıl bu yılki kadar çok sağlam bir laynam çıkarıyorlar. Hı hı. E, bir de alan çok güzel. Yemişil bir <gülüyor> alan. Hem şehre yakınsınız, işte Loyven'e yakınsınız daha çok ama hani Brüksel'e de yakınsınız. Ee, geçtiğimiz yıllarda <gülüyor> rock e katılan önemli isimlerden bazılarına baktığım zaman, e, Pink Floyd, David Bowie, Dire Straits, <gülüyor> Elvis Costello, Bob Dylan, Jeff Buckley, PJ Harvey, Kings, Ariane, Pearl Jam, D'Angeli, Melou Reed, Joe Cocker, Paul Simon, Red Hot Chili Peppers, Metallica, U2, The Cure, Iggy Pop, Aerosmith, <gülüyor> The Beach Boys, U2, e, gerçekten e, dönemin en e, headliner isimlerinin evet. bir araya geldiği bir festival. Şimdi e, son 5 dakikaya girdik. Hı hı. E, i̇stersen e, line-up'ı bu seneki bir üzerinden geçelim. E, sen neler düşündün? E, nasıl bir line-up oldu? Ben, Ondan sonra da yavaş yavaş toparlayalım. Ben almıyorum. her açıdan memnun kaldım. Yani festivalin headliner'ları açısından da çok memnun kaldım. E, belki günlere bakıldığında farklı bir şeyler olabilir miydi? Ondan biraz tereddüt yaşadım ama bu kadar doluluk zaten her türlü hı hı. Ee, mesela perşembe günü e, çıkacak isimler var cuma, cumartesi, hı. pazar çıkacak isimler var. Yani Prodigy var şey görüyoruz Karibu yer alıyor. Ben Howard var ee, Damien Rice var Damien. Sadece Damien Rice için gidebilirim <gülüyor> o festivali. Enter Shikari var ki ben Enter Shikari zigette görmüştüm çok inanılmaz hani performansı olan gruplardan biri benim e, festivalle artık çıldırdığım nokta Elbow oldu Hı -hı. yani yıllardır görmek istedim. Zaten isimlerden. festival Foo Fighters <gülüyor> ve Chemical Brothers'la çıkıyor evet. ilk gün Florence and the Machine ve <gülüyor> Elbow da var, Oscar and the Wolf var. <gülüyor> Hatçip var yine ilk gün. Evet. Ondan Fink sonra. var Fink'i ben Ziget'te iki defa izlemişim. Fink Halka Babilona gelmişti en son. Aha. Yani inanılmaz bir isim diyebilirim Fink için. Çok memnun oldum ya yani on kere de izleyebileceğim isimlerden biri. Cuma gününe geçtiğimiz zaman Manfurlançans var. Evet. E, Feral Williams'ı görüyoruz. Evet. E, alıştık kendisini her yerde görüyoruz. <gülüyor> Geçtiğimiz yıl ülkemize e, de geldi. Alt şey var. Alt şey o kadar fazla festivale Hı -hı. katılıyor ki Avrupa'da bu sene. Hem sanıyorum turn, yine konuştuğumuz gibi turnelerinin olması, Hı -hı. hem de inanılmaz aktif bir gruplar yani Türkiye dahil geliyorlar. Hı -hı. Ben Howard of Monsters and Men, Baltazar, e, Quabs ondan sonra hemen listeye bakıyorum Rock telaffuzunu <gülüyor> yaratan Noel Gallagher <gülüyor> Noel Gallagher var ondan sonra bu kısacık Cumanlık Patti Smith var, var. hatta o grubuyla birlikte <gülüyor> geliyor diye biliyorum Evet ee, Vekanus var Vekanus'ı benim ıı, çok yakından takip ettiğim ve canlı performansını gördüğüm bir sinir <gülüyor> Years and Years Rakensan açıklamıştı, Rakverterde de görüyoruz. Zaten biz bu yıl gideceğimiz festivallerde <gülüyor> bütün isimleri görüyoruz. Evet. Bu arada gideceğimiz festivaller içerisinde tabii ki Rakverter. Yeri ayrı. Yeri çok <gülüyor> ayrı bu yıl. E, Leni Kravitz var, Martesi evet. günü prodüci. Noel Gallagher, Hı -hı. High Flying Birds ve Damian Rice birlikte çıkıyor. Yine burada gördüğümüz, sevdiğimiz Selah Su var. Hoziyer evet. var. Royal Blood, War on Drugs. Hani gerçekten say say bitmiyor bir durum Dalton var. Doğat'ın bu yılın bütün neredeyse festivallerde yer alan... Favori isimlerden. Bir isim. Biz onu Ripper Band'da da göreceğiz. <gülüyor> ve Hı -hı. çok büyük çıkış... Yaptı bana göre daha da iyi noktalara gelecek ve çok, çok yeni samimi. yetenekler açarsın içerisine çok sevdiğim evet. bir isim çok samimi bir müzik yapıyorlar. Bana Facebook'tan da takip <gülüyor> ediyorum. Yani her, her kaydettikleri şeyi Hı -hı. çok keyifle dinliyorum. Ve Jesse gün... var. Ee, İstanbul'a gelmeden önce biz görmüş olacağız tabii. Raktörter'de <gülüyor> İstanbul'a i̇şte da o. gelecek Temmuz'da. Son güne baktığımız zaman Muse var. Kasabian Hı -hı. var tabii ki. Script var. The End Word. Ee, Jesse ona, ona keza. Counting Cross. Finky yine son gün görürüz. Ve hani sanıyorum bizim için en en en... ...keyifli Bloudsum var. yani Evet. Damien, çok açık söyleyeyim Damien Rice ve, ve Bloudsum. Evet yine Hollandalı bir isim. <gülüyor> Damien Rice ve Bloudsum... ...benim için Rockwater'in... E, ...hani yete yeterli... ...isimleri e, çok şahsi olarak... ...söylersem... <gülüyor> ...sadece bu iki isim bile bilet evet. almama... ...yetecek güzellikte isimler. Bloudsum zigette de sahne almıştı. <gülüyor> Gayet... Sallan ...inanılmaz bir isim yani. Evet. Evet, artık süremizin de sonuna geldik. Bugün Rakverter ya da Noel Gallagher'ın deyimiyle Rakverster'i konuştuk. Rakverter'le <gülüyor> ilgili detaylı bilgileri festivalgünlükleri.com ya da facebook.com slash festivalgünlükleri adresimizden takip edebilirsiniz. Festival döneminde de oradan programlarımız devam edecek. Canlı yayın Sonrasında <gülüyor> da devam edecek. Evet. <gülüyor> Bey takipte kalın. Peki. E, festival Günlükleri'nde ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenile. Bugün Rakver konuştuk. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Festival Günlükleri.